Ben size öğüt vermek istesem de eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz.